Merhaba, Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Dereli. Evet, yılın son programında sevgili Cenk'le beraberiz. Çünkü yılı değerlendireceğiz, adet olduğu üzere. Nasılsın Cenk? Yılın sonuna doğru gelirken... İyiyim Yağmur, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şöyle bir bu yıl ne olmuş, ne bitmiş, neleri konuşmuşuz, neleri paylaşmışız, nelerin spekülasyonu olmuş diye şöyle bir baktım yani sabahtan da. Birkaç başlık çıkardım. Sence nasıl bir yıldı? Ne var ne yok? Nasıl geçti? Ee, Valla benim için e, enteresandı. Ben İzmir'deydim. Hep <gülüyor> sağa <gülüyor> sola e, gittim tabii Ankara ve İstanbul'a. Kaç kez böyle seyahat yaptım. şeyle ilgili birkaç sergi kurdum. E, onun dışında genelde e, İzmir'deydim. Sosyal medyadan e, uzak e, oldukça kendi yaptığım şeylere ve bulunduğum ortamlara odaklanmış bir şekilde geçti bu yıl. Beni evet. başımdan. <gülüyor> evet evet. Bilmiyorum. Evet senin sosyal medyada çok takip edemeyince herkes meraklandı zaten nereler Cenk yine böyle hangi ülkelerde nelerin peşinde diye. Evet Cenk İzmir'den havadisleri aktaracak şimdi güzel şeyler olmuş. Evet. Şimdi önce olumlu yerden başlayalım böyle güzel projeler güzel işbirlikleri yeni açılan güzel binalar neler var neler yok diye böyle sonra daha evet. böyle can sıkıcı taraflara doğru ilerleriz. Evet. Yani şey mimarlıktan bahsetmek her zaman çok kolay olmuyor. Genelde politik daha önce bu cümleyi benzer şekilde kurduğumu e, hatırladım nedense radyo programında. Yani e, hep böyle politik bir kısım konulara e, ağırlıklı, daha doğrusu onlardan yola çıkarak konuşmak zorunda kalıyoruz ya da kentsel çatışma sebebi olmuş olan bazı yapıları konuşuyoruz mimarlık e, hallerini. E, ama e, güzel işler de oldu bu yıl. E, hem kamusal Mimarlık daha doğrusu kamu odaklı mimarlık hem de işte belediye araştırma merkezi özel girişimler işbirliklerinde. Ya benim aklıma hızla gelenlerden bir tanesi Mecidiyeköy Meydanıydı. Yıllarca mimarlık fakültelerinde bir problem alanı olarak çokça <gülüyor> sevilerek konu olarak verilmiş olan. Mecidiyeköy viadüğü e, alt alanında Büyükşehir Belediyesinin bir projesi hayata geçti. Öndeki ofislerden bir tanesi Capste o işin e, içinde olan e, tabi işbirliğinde oldukları başka isimler de vardı. Birazdan şimdi e, onları e, söyleriz tekrar hatırlatırız. E, o mekanın Kat Arkitesi ve Merve Ersoy Mirdici ile beraber e, onların dahil olduğu bir süreçte alan değişti ve hayata katıldı. Videolarını izlemişsinizdir siz de ya da gidip deneyimlemişsinizdir belki de. Hı hı. Bir diğeri de Müze Gasani. O da ben 2002 yılında mimarlık fakültesindeyken hatırlıyorum Deniz Aslan'ın içinde bulunduğu stüdyoda konu olarak <gülüyor> verilmişti. O da aslında bir e, Kentsel galibiyet e, anıtı olarak anılabilinir. Uzun yıllardır tabii oradaki sivil örgütlenmenin o alanın mahallenin hayatına katılmasıyla katılmasına dair verdiği bir mücadele var. E, gerek proje geliştirme gerek de e, böyle bir e, sivil birlik unsuru e, oluşturarak sağladıkları. DS de, e, mimarlık tarafından kullanılıyor. E, Çoğunluğu tasarlanmış olan bir yer. Orası da açıldı bu sene. Açılması bu seneye nasipmiş. Ee, ve harika bir alan oldu. Ee, ve iklim Müzesi'ne dönüştürüldü o da. Konu olarak da aslında oldukça güncel ve e, ilginç. E, ayrıca kafesinde de e, sadece e, geri dönüştürülebilir malzemeden, servis ürünlerinin bulunuyor olması da benim ayrıca dikkatimi çekti. <gülüyor> Bilmiyorum ama e, yani e, yapısal unsurlarından e, hizmet tasarımına kadar kendi temasıyla bu kadar uyumlu bir başka yer var mı <gülüyor> yakın zamanda deneyimlememiştim. Hoş e, da bir şey bilemiyorum. Bambu gibi görünen e, çatallar e, ne kadar e, iklim e, duyarlı e, bir süreçte üretiliyor ama neyse öyle. Yani iyi bir şeyden bahsederken illa kötü bir tarafını söylemek de gerekmiyor galiba ama söylemiş oldum. Yani evet belki kötü taraflarını bulup işaret etmekten ziyade burayı kullanıp sahiplenip ihtiyaçlarımızı ya da dilediklerimizi talep etmek daha da önemli gibi geliyor. Hele ki İstanbul'un o kadar İstanbulluların kamusal mekanlara bir araya gelebilecekleri açık alanlara kapalı alanlara kültürel merkezlere ihtiyaçları varmış ki gazhaneye ben ne zaman gitsem hani benim oturduğum ilçede olduğu için de sık sık gidiyorum tıklım tıkış yani bütün arkadaşlarım kütüphanesinde sessiz sessiz çalışma alanları ...kullanıyor. E, oradaki etkinliklere bol bol gidenler var. Örneğin işte bu genç iklim aktivistleri gibi çeşitli topluluklara ev sahipliği yapıyor. Orada işte çeşitli atölyeler yaptılar, toplandılar. Hatta bu küresel iklim grevinin mesela toplantısı orada olduğu bir yandan işte her hafta ücretsiz konserler yapıyorlar. Yani... Binlerce kişi avluyu buz gibi kış soğuğunda akşamları dolduruyor. Bir yandan bakınca yani gerçekten ihtiyaç varmış. Elbette eleştirilecek burada da eleştirdiğimiz pek çok konu da var. Hani bunları olabildiğine dahil olup talep edip dile getirip hani bizzat içinde yer alarak değiştirmeye çalışmak bana önemli geliyor ki açılışta zaten Mahir Polat bahsetmişti işte burayı. Katılımcı bir şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Sizin de eğer aklınızda projeler varsa ya da hani yer alıp da gerçekleştirmek istedikleriniz varsa lütfen katılın diye hani bunu özellikle aklımızda tutup parçası olmak ve dillendirmek, talep etmek bizzat o kamusal alanın paydaşı olmak önemli diye düşünüyorum ki Mecidiyeköy için de aynı şey geçerli. E tabii bir yandan Gaziantep çevre gönülleri buranın bugüne kadar Korunup gelmesini sağlayan en önemli bileşenler. İşte onlarla programlar yaptık. Gülsün Tanyeli'ne projenin müellifi DSM Mimarlıkla evet. beraber Yıldız Salman'la birlikte projeyi gerçekleştirdiler. Evet. Yani onların da çok emeği var. Merak edenler için buranın 26 yıllık koruma mücadelesi tarihini bizim kayıt aşivimizde de bakabilirler. Birkaç ay önce yapmıştık. Hani bu kadar büyük kolektif emeklerle buraya gelmiş bir korunabilmiş bir mekanın hafızasının da aslında daha çok kullanılıyor olmasını ben diliyorum gelecek yıldan pek çok farklı kolektifli ev sahipliği yapabilir. Evet şey çok e, hoş aslında mesela e, hiçbir sebep yokken girip öyle bir kenara oturup biraz kitap karıştırıp ya da işte tabletimizde bilgisayarımızda bir şeyler yapabildiğimiz e, bu açıklıktaki bir mekana olan ihtiyaç e, nasıl karşılık? bulduğunu, ona nasıl bir e, karşılık veren bir mekan olabileceğini ve o mekan olunca da e, bu kullanma isteğinin nasıl e, katlanarak karşılık bulduğunu e, görebiliyoruz. Tabii işte farklı kültür kurumlarında bunu deneyimleme imkanı vardı. İşte Salt biraz öyle çalışıyordu. Hani her an gidip kullanabildiğin bir kütüphane gibi. E, ama e, dediğin gibi sosyal aktiviteleri, sergi mekanları, e, kütüphanesi, kütüphanesi, e, de, kitapçısı falan bütün bunların böyle bir arada olduğu e, ve belediyeye ait e, aslında yani vatandaşa ait olan öyle bir mekanın olması ve o şekilde işliyor olması beni vallahi etkiledi ne diyeyim son zamanda özellikle e, böyle gidip orada biraz nefes almış olmak iyi geldi bana. Evet. Yani evet. bu dediğin gibi sadece böyle kitabın defterini kahveni, tabletini alıp oturmak ya da arkadaşlarına buluşmak için sosyalleşeceğin ya da hani tek başına oturup çimlere yayılıp vakit geçirebileceğin bir alan olması gerçekten hele ki şu pandemi sürecinin hala içindeyiz ama bütün bu işte kısıtlamaların kamusalan kurallarının biraz daha görece istediği zaman da ilaç gibi geldi. Ben şeyi de merak ediyorum yani birkaç yılı var tabii ama bu Karaköy'deki Saint Pierre Han'da mesela salt örneğini hmm. verdin. Yine Bahçeşehir evet. Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir restorasyon sürecine girdi ve yani ta Cenevizlilere uzanan çok eski bir tarihi var. Ve çok önemli pek çok yere kişiye ev sahipliği yapmış. Mesela orası da bir kültür merkezi olarak şu anda kurgulanıyor. Hani birkaç senesi var ama onu da ben de heyecanla bekliyorum. Hani ben restorasyon şantiyesini gezme fırsatı buldum. Bu sene benim için yaptığım en etkileyici gezilerden biriydi yani orası da. Bakalım İstanbul'da neler olacak bunun gibi? Evet meraklı bekliyoruz. Yani başka şehirlerde de <gülüyor> evet, evet. hareketlilikler bekliyoruz. Abi, birkaç kez Eskişehir'e gittim bu sene. Öyle ondan bahsedebilirim. Belki <gülüyor> Eskişehir'de gayet iyi. Ben de artık dalga geçmeye başladılar. İzmir'den çıkıp böyle birkaç şehre gittiğimde o şehrin, yani bunlar Bursa, Ankara, Eskişehir ve Çanakkale'ydi. <gülüyor> Onları söyleyeyim. Her birinde böyle sevilecek bir yer bulup, ya buraya yerleşilir aslında dediğim <gülüyor> için. Evet, güzel. Evet, sevgilim bende dalga geçmeye başladı her e, ziyaret edilen şehre. Buna da dahil, <gülüyor> Ankara Eskişehir Adası'ndaki <gülüyor> Sivrihisar'da dahil. E, bu senenin en e, güzel e, kıtasiyesini Çanakkale'de buldum, e, onu da not Çok edeyim. Güzel. Başka bir... Çanakkale'ye evet, gidecek yani. olanlar, Çanakkale'de olanlar. Eskişehir'de evet, neler yaptın? Olandı. Ben yaklaşık evet. bir ay önce Eskişehir'deydim ve şansıma şu modern müzeyi geziyim diyordum ve gezemedim. Evet. Çünkü sergi değişimi süresince kapalıydı ah, evet. şansıma. Valla ondan da bahsetmek iyi oldu, Bak, iyi aklımıza geldi. Ben de gittim, 45 dakika sıra bekledim ee, hmm. ve biletimi alıp içeri girdim. Ee, çünkü şey... Ee, pandemi koşullarından dolayı hem sınırlı sayıda kişi içeri alıyorlardı. Hem de e, bir iş için Ankara'daydık, oradan Eskişehir'e geçtik. Ve o geçtiğimiz tarihin 29 Ekim olduğuna hmm. dikkat etmemişiz biz. <gülüyor> ee, Eskişehir'de e, hiçbir e, yatak e, boş yoktu. E, hiçbir e, farklı yıldızlı otelde. Yani e, acayip bir yerli turizm. E, patlaması sırasında şehirdeydik. E, o mu gezdim ben? Yapı olarak beğendim e, Mekan Sağlık Kurgusunu. Bir de ölçeğini de sevdim ben. Şey olarak böyle e, kendin yani olma, olduğu yerden daha büyük olmaya çalışmayan bir e, kültür yapısı olmuş. Böyle ölçeğiyle e, vesaire. Hani tabii e, malzeme tercihi ve bu böyle kitlesel yerleşimi içinde yerleştiği alanla biraz böyle aykırı gibi duruyor ama yani bedenle deneyimlendiğinde ölçek olarak böyle çok abartılı bir yer gibi gelmedi. Ama şeyin bu Balmumu Heykeller Müzesi'nin önünde daha uzun kuyruk vardı onun. Yani. <gülüyor> bir yandan Eskişehir'e evet. bu kadar çok yerli turist gelmesi ve böyle Devasa kuyruklar olması inanılmaz bir durum. Yani biz Kasım sonuna doğru gittik. Yakın bir arkadaşım geçen hafta gitti ve hepimiz aynısını gözlemledik. Hani bir şekilde insanlar pandemi sonrasında daha çok mu seyahat etmeye başladılar ya da e, yurt içi seyahatler mi mevcut döviz kuru durumundan daha çok hız kazandı bilmiyorum ama ben de onu gözlemledim. Bir de bir itirafta bulunacağım Odunpazarı Modern müze ile ilgili. Hani her ne kadar sergi değişim sürecindeydi o yüzden içine giremesek de fotoğraflarda görünen ve benim kendi aklımdaki düşündüğümden çok farklı bir yerleşim varmış ölçeği çok daha insani çok daha böyle evet. oyunbaz çok daha fotoğraflarda göründüğünden insan ölçeğinde diyelim daha zarif ve evet. hani keyifli bir mekansal kütle yerleşim görüyoruz diyeceğim yani hani özellikle evet. o tepeden dronlarla çekilmiş fotoğraflardan ben birazcık korkmuştum çekilmiştim çok böyle hani heyula gibi bir yapı gibi görünüyordu ama cidden oraya gidip deneyimlediğim zaman çok daha dediğim gibi insani bir yerleşim. ...diye ben de düşündüm Hani senin gibi içini gezemedim ama ya Eskişehir'de e, yani eskiçini sunduğu çok da şey var yani böyle bir hani e, şehir keşfi ya da şehir gezisi e, için e, yola çıkmış olan birine sunduğu çok fazla şey var Mesela hamam yolu Caddesi diye bir yer var o yayalaştırılmış e, uzun caddelerden bir tanesi e, orada da e, Uygulaması ve malzemesi tartışılar ama bulunduğu mekanlar, caddeleri geçişte yaptığı köprüler ve böyle tekil bir malzemeyle, tekil bir tasarım diliyle oluşturulmuş öyle bir e, tasarım örneği de e, var orada. E, onun e, ya yani o alanda yine öyle söyleyelim yine ulaşılabilir, yürünebilir bir mesafede, e, şey bir il kütüphanesi var, iyi bir il kütüphanesi, e, yakın zamanda yenilenmiş olan. Ee, yani böyle mekanları falan olduğu için hani hem belediyenin, hem e, özel girişimlerin mekanları bunlar, hem e, işte e, yani valiliğe bağlı olan e, kurumların. E, bir de eğlence mekanları, üniversite falan deyince, e, eski şey değil ya, bana e, ya o ilgi sebepsiz ya da e, böyle ne bileyim sadece reklama dayalı bir meraktan kaynaklanan bir şey değil, sunduğu şeyler de var, e, ilginç bir yer yani. yani Sevdik biz. Çok temizli bir de. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet evet. Hep böyle söylenir ya. Bakalım yani belki orada olan, orada yaşayan, üreten insanlarla da bunu gelecek dönem konuşuruz. Yani benim çok büyülendiğim mesela İstanbul gibi devasa bir şehirdekinden çok daha farklı ve renkli bir yer Pazede ve çok daha küçük ölçekte ulaşabileceğiniz birçok yer var. Mesela hani İstanbul'da bu kadar zengin ve bu kadar adım başı rastladığınız vegan... Seçenekler sunan mekanlara ben hani Eskişehir'de rastlayınca çok şaşırdım. Yani örneğin evet. bu Odunpazarı Modern Müze'nin mekanında yalnızca vegan ürünler servis ediliyor. Ve hani Türkiye'de bir kültür evet. kurumunun yalnız bu şekilde servis veriyor olması aslında bakınca cesur bir karar. Yani keşke İstanbul'da da örneklerini görsek ama... Odun pazarı modern müze gibi hani daha böyle küresel bir ağla oluşturulmuş olan ve belli kültür programları, takvimleri olan yapılarda böyle bir hareket, cesur bir karar göremiyoruz mesela. Hani bu anlamda belki de ölçeğin getirdiği ya da belki de hani kitlenin yaşayanların getirdiği bir durumdan mı bilmiyorum. Çok daha hani farklı, renkli ve bir yandan da cesur kararlar alan mekanlara ben rastladım ve etkilendim açıkçası. Evet yazgan mimarlık, Amam yolu, park ve meydan düzenlemesinin meclifi. Onu da söylemiş olayım. Ee, Eskişehir'i güzel övdük. Ee, <gülüyor> bir de e, açılan bu sene güzel mekanlardan biri Mertuslu Mimarlık'ın İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Sasalı Biolab projesi. Onun da fotoğrafları hem online'da e, ulaşılabilir hale geldi hem de e, artık ziyaret edilebilir durumda. Onu da ee, yine mimarlık fakültelerinde çokça sevilen <gülüyor> bir temaya e, gerçek hayatta bir karşılık e, olduğu için, diğerler bir, bir karşılık e, olduğu için, e, bahsetmeden geçmeyelim istemiştim ben ama bu kadarcık bahsedebiliriz. Şimdi artık kötü şeylerden bahsedebiliriz galiba. Evet evet yani şunu da ekleyelim. Bu bahsettiğimiz Sasalı Biolab projesini de konuştuk bu yıl içinde açık mimarikte. Ona da erişebilirsiniz. Epeyce de kalabalık yani bu özellikle üniversite ve üniversite dışı işbirliklerine de çok bence heyecan verici bir örnek teşkil ediyor. İşte hem üniversiteden, akademiden, ziraat fakültesinden fa pek çok farklı paydaşın olduğu bir söyleşiydi. Bu proje sürecinin konuşmuştuk duyurusunda yapmıştık yıl sonuna doğru tamamlanacak diye ben de merak ediyorum bir önce gidip görmek istiyorum oldukça da ilginç evet. bir program var yani özellikle bu iklim kriziyle beraber gelecek senaryoları konuşulurken İzmir'de özellikle gelecek on yıllardaki iklim koşullarına göre kendine yetebilecek bir ekosistem nasıl yaratılır biraz bunun bir denemesini aslında bir pilot üretimini gerçekleştiriyor diyelim bu yapı hani ev yapanların emek verenlerin eline sağlık merak ediyorum. Sen görebildin mi? Çok daha ziyaret edemedim ben de ama e, yani konuşma fırsatı bulmuş e, üzerine hem e, akademik olarak bir geliştiren ekiple hem de mimarıyla e, gidip görmek lazım. Ben de fotoğraflardan ancak e, şey yapabildim. Ama ıstasalı ve çevresi e, enteresan e, şu e, durumda. Yani bir o e, delta'nın olduğu, e, Gediz'in e, bir delta alanının olduğu bir yer var. Bir yandan da arkasında enteresan bir şekilde gelişen bir konut e, dokusu var. E, çünkü yan yana iki üniversite var, e, Sasalı diye e, adlandırılan yerde. E, yani ilginç de bir yer. Yani hem böyle bir ekolojik e, koruma alanının e, kıyısı ama bir yandan da e, üniversitelerin e, öğrencilerinin orada konaklaması için gerekli olan e, alçak katlı yeni konumut bloklarının e, hızla e, inşa edildiği bir yer e, öyle görmek lazım. Evet bu da bize Merak not ediyorum. olsun. Şimdi buradan evet. son haftalarda beni çok heyecanlandıran bir gelişmeye ben yer vermek istiyorum. Özellikle bu mimarlık ortamındaki güvencesiz çalışma koşullarını sık sık programda dile getiriyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de çalışan, çabalayan pek çok meslek örgütünü ya da çeşitli inisiyatifleri de konuk ettik geçtiğimiz zamanlarda. Örneğin Ücretli ve işsiz Mimarlar Forumu gibi heyecan duyduğumuz topluluklar ortaya çıktı. Özellikle Türkiye'de giderek her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da çalışma koşullarının giderek güvencesizleşmesi ve giderek mimarların da e, ücretli çalışan mimarların da giderek prekaryalışmasından dolayı Bununla ilgili oldukça Heyecan verici bir gelişme oldu Uluslararası küresel Çok uluslu mimarlık şirketlerinden Shop mimarlık bünyesinde Çalışan ve oldukça Güvencesiz çalıştıklarını ifade eden Örneğin Fazla mesai yapan fazla mesai Ücretleri ödenmeyen oldukça düşük Ücretlere çalıştıklarını ifade eden Çalışan mimarlar sendikalaşma Sürecine gittiklerini duyurdular Ve özellikle architecture lobby mimarlıkta emek koşulları üzerine araştırmalar yapan bir topluluk buna oldukça geniş yer verdi. Benim heyecan duyduğum bir konu oldu çünkü İronik bir şekilde mimarlık alanında çalışan ücretli çalışanlar sendikalaşma ya da emek örgütlenmesi alanında pek çok farklı meslek koluna göre çok daha geriden geliyor diye architecture lobby kendi duyurusunda ifade etmişti. Sonra da yanılmıyorsam New York da bununla ilgili bir haber kendisine yer buldu. Oldukça önemli ve heyecan verici bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum. Umarım devamı da gelir çünkü hem Türkiye'de hem uluslararası özellikle bu çok uluslu mimarlık şirketleri Çalışanların giderek daha da güvencesiz koşullarda çalışması meselesi çok konuşuluyor son zamanlarda işte bu yine Oman'ın mesela geçtiğimiz bir iki ay önce bir iş ilanı yayınlanmıştı işte 9-5 zihniyeti olmayan diye bir maddesi vardı örneğin hani ama bunun giderek normalleştiriliyor meşrulaştırılıyor olması durumu da oldukça sıkıntılı yani hürriyette çalışan sendikalaştıkları içinde işlerinden olan gazetecilerin şu anda tazminat almasına karar verildi işte 24 saat öncenin haberi umuyoruz ki yani benzer durumları mimarlık alanında da daha çok görürüz diye yani ben yıl değerlendirmesinde buna değer vermek istedim süper yani önemli <gülüyor> konulardan bir tanesi. <gülüyor> Yani bununla ilgili tabii Türkiye'deki duruma da birazcık bakmakta fayda var. Yani biz yer yer çeşitli konuklarla birlikte haberlere yer verdiğimizde konuşuyoruz da işte örneğin geçtiğimiz aylardan bir tanesinde işte Türkiye'de oldukça tanınan ödülleri de olan mimarlık ofislerinden bir tanesi bir iş ilanı yayınladı ve bu özellikle sosyal medyada çok konuşuldu işte çeşitli sitelerde haber oldu vesaire yani. Buradaki iş tanımına baktığınız zaman da ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Sen de görmüşsündür işte birkaç maddeye yer vermekte fayda var galiba burada. İşte fiziksel görümüne özen gösteren ve fit bir yaşam tarzını benimsemiş, girişken olduğu kadar seviyeli ve ciddi, liderliğin arkadaşlık ve sevecenliğe değil işine olan saygı ve bağlılığa dayalı olduğunu sürekli hissettirebilecek... Sosyal hayatın işine göre dizayn edebilecek düzeyde iş odaklı ve idealist. Ekibinde bahane üretmeye yatkın profilleri barındırmayacak kadar konformist profilleri tanımış ve deneyimlemiş. Ulaşamıyorum kelimesinin kişisel beceri normlarında çalışılmayacak profilleri belirlemede kullanıldığını deneyimlemiş gibi. Yani böyle hani gerçekten bir kişisel gelişim kitabı gibi bir iş tanımı var buradaki iş ilanında. Bunu sen de görmüşsündür yani iş buralara gelmiş galiba. Ya ben görmedim tabii. <gülüyor> bunu gayet rahat şekilde söyleyebilirim. Ben hatta bunu galiba biz bir ara konuşurken fark ettim. Yani, yani önüme düşmedi herhangi bir şekilde. Yani herhalde ilan verenin kendisini anlattığı daha çok bir özet şeklinde okumakta fayda var ama konunun uzmanı olan böyle ne bileyim belki psikologlar, psikiyatristler ya da edebiyat alanından böyle bir ilk çözümlemecileri bu tariflerin her birinin içinde anlatacak çok şey bulurlar sosyologlar bir yandan da belki bu kadar net tanımlanması iyi olabilir <gülüyor> en azından yani hangi işe başvurduğunuzu ya da ne çalışma ya doğru yönlendiğimizi yani değil mi aslında ben bayağı iyi yani şey olmasından daha iyi bence İşte ne bileyim çeşitli Bilgisayar programlarını kullanma düzeyine dair bir beklenti ya da işte şu kadar yıllık e, işte şantiye deneyimi gibi e, şeyler yazılmasındansa hani değilim öyle bir şey yazıldı ve e, bunların talep edildiği bir ofise gittiniz mesela günün sonunda e, ve siz e, hiç de öyle bir insan değilsiniz mesela. E, o daha büyük bir <gülüyor> şey, e, şaşkınlık olabilir. E, ben bazen onu düşünüyorum. Bu okuduğumuz cümleler belki pek e, çok insan için. Kaşkınlık uyandırmamış da olabilirsin, ne ben. Bilmiyorum. Bahane üretmeyi yatkın profilleri barındırmayacak kadar konformist profilleri tanımış <gülüyor> ve deneyimlemiş olmadığım için ben <gülüyor> bunun üzerine yorum yapamadım. <gülüyor> ya çok güzel. Bence güzel yazılmış ya. Evet. Ben, ben, ben bunu kitap olarak da görmek isterdim. <gülüyor> Bekliyoruz. Önümüzde zaman var, görebiliriz bence. Evet, evet. Enteresan. E evet, gerçekten yani... enteresan. Ya, bir yıl daha bitti ya. Makan. Evet gerçekten bitti yani geçtiğimiz yıl konuştuğumuz yıl değerlendirmesindeki pek çok konuda devam ediyor işte bir yandan bu yüz yüze eğitime geçiş geçilecek mi geçilmeyecek mi evlerin ofis alanına dönüşmesi konut sorunu konutların tüm bu işlevleri ağırlayamaması ve artık üzerimize doğru böyle katlanması hani bunları konuşuyorduk geçtiğimiz yıl değerlendirmesinde hani şu an şöyle bir baktım aynı konular hala devam ediyor ama bir yıl daha geçti gerçekten. Evet bakalım. Önümüzdeki yıllar bize e, ne pandemiler, ne konular, ne binalar getirecek. Evet, evet. şöyle bir baktık 2021'e. Çok teşekkürler, iyi ki geldim, paylaştın. Böyle güzel yapılar, iyi hissettiren kamusal mekanlar turuna çıkmak da iyi geldi. Evet, daha fazlası olsun diye umut edelim 2020'in. Ee, ayrıca e, 2021'in sonlarında geçen yıl pandemide başlıyoruz. E, Sahil kasabalarını atın etmiş olan pek pek insanın da yazlıklarını bu sene açmadığını görmüş olduk Kış aylarında. <gülüyor> ee, pandemi, pandemi gerçekten bu kış geçti diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gözlem. Evet gerçekten. Evet. O zaman herkese harika bir yıl diliyoruz. Güzel evet, bir yıl olsun 2022. Güzel haberlerin, güzel şeylerin daha çok paylaşıldığı bir yıl olması dileğiyle. Evet, o zaman 2022 yıl değerlendirmesinde de bu güzel haberleri daha çok paylaşacağımızı umalım. Çok teşekkürler Cenk, iyi ki geldin. İyi ki Yağmur, teşekkür ederim. O zaman herkese iyi seneler diyoruz, veda ediyoruz. Açık Mimarlık'ı dinlediniz, hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım